Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim, ruha devam. Evet, devam. <gülüyor> Evet. Dörde mi geçtik? E, dörde geçtik. Aslında ucunu da kaçırdık artık denebilir. Çünkü e, daha evvel e, Bölük Pörçük dinleyen ya da kaçırmış olan dinleyicilerimiz varsa e, zihin sözcükleriyle ilgileniyoruz bu yayın döneminde. E, bir yerde karaktere geldik. Karakter ve kişilik ruha geçerken e, sevgili Alper Hasanoğlu konuğumuz olmuştu. Evet, o ruha de, biraz iletelim. evet iletelim e, o bize destek olmuştu ve ruhla ilgili e, bir takım bilgilere de birlikte bakmıştık son programımızda onunla sonra e, bu sefer bir filozofun gözünden e, ruha bakmaya başladık. E, biz biraz anlam ve etimolojik e, karşılıklara değindik e, sonra felsefe özellikle Platon ve Aristo ve daha öncesi e, filozofların ruha bakışı ile Hakan Yücefer e, konuğumuz oldu. Evet, onu Şimdi ona da selamlarımızı iletelim. E, evet, <gülüyor> selam iletiyorken bugünkü program destekçimiz Mahmut Boynu Deliye'de çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, sosyal medya hesaplarımızı atlatalım istersen. Kamufla giriş eee Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Aktif olarak kullandığımız Twitter adresimiz var. Kayıtlarımıza evet. buradan Ulaşabilirsiniz yakında Spotify'da da evet. e, başlayacağız. Çok yakında. Evet çok yakında az sonra. <gülüyor> Sevgili Ufuk o konuda sıraya koyda herkesi yerleştiriyor evet. Apple ve Spotify'a. <gülüyor> devam. Devam efendim e, bu e, ruha geçtiğimiz 3-4 e, program boyunca çok sık tekrarlandığımız sözcüklerle bir giriş yapalım. Oradan e, devam edeceğiz. Ee, aynı zamanda ruhun çeşitli dillerdeki sözcüklerinin karşılığı da olan nefes, yel, soluk, Aha. koku, can... Gaz gibi karşılıkların yanında e, tabii ki Alperle konuşurken ruh bilim hı hı. ve sonra felsefeye geçtiğimizde ruh göçü... biraz dine baktığımızda ruhani sözcükleri karşımıza çıktı evet. ve spiritus, anima, psyche, essentia ve tin sözcüklerinde çok sık kullandık. Evet, soluk esin vahiy kelimelerini de kullandık dediğin gibi. Evet. Bir yandan Arapça'da güzel koku anlamı da var. Evet. Yani onu da hatırlatalım değil mi? Evet. İbranice'den geliyor ta ruhahtan, ruhahtan daha doğrusu sonra Aramice'de de Arapça'da da ruh olarak devam etmiş. Evet. Ee, bazı sözlüklerimiz var devam edelim uh -huh. ee, eski programlarımızda dediğimiz gibi etimoloji ve anlamla ilgili altyapıyı oluşturmuştuk zaten uh -huh. ee, merak eden dinleyicilerimiz geçmiş programlarımızı gerek podcastler gerekse de twitter'a koyduğumuz kayıtlardan takip edebilirler şimdi Zeki Tez'in Hay kitaptan basılan acayip sözlüğüne geçiyorum uh -huh. ee, anima var latince ruh anlamına geliyor aynı zamanda bugün bizim bildiğimiz animasyon da canlandırma anlamındaki animasyonda bu anima kökünden geliyor evet. e, çünkü canlıcılık e, animizm e, ile ilgili de konuşmuştuk felsefede e, animizmde gene latince animus nefes ruh sözcüğünden türetilmiş ruhçuluk canlıcılık manasında doğanın ruhlarla dolu olduğuna ilişkin doğada e, her varlıkta canlı ve cansız ruh e, olduğuna ilişkin bir inanç ilkel inanç olarak geçiyor Aslında ben bu inerci biraz yatkın olduğumu belirterek e, ben de ilkeli olduğumu <gülüyor> söylemiş oldum. Geçen programda esans var gene Zeki Tez'in ele aldığı. Esansiyel yağ, e, eterik, uçucu yağ esans karşılığında esans. <gülüyor> bu daha çok bu gaz uçucu ve koku manası esens sözcüğüyle karşılanıyor yani. E, spiritus alkollü sıvı ve ispirto karşılığında da kullanılıyor ve uçuculuk anlamı var hmm. bir yandan içince de uçuyorsun gibi <gülüyor> uçuyoruz hep beraber e, gibi düşündüm ben <gülüyor> e, efendim spiritus salis tuz ruhuna verilen isim yani hidroklorik asit hmm. e, spiritus urine nitrik asit çözeltisinin karşılığı ve spiritus veneris sülfürik asit hmm. e, sonuçta kimyada birçok şey bu spiritusla Giriyor yani kelime kullanımı var. Spiritüalizm ruhçuluk tinselcilik demek. Ee, bir yandan e, gerçekliğin özünün bir ruhu olduğuna, maddi olanın yalnızca manevi gerçekliğin bir görünümü olduğunu ileri süren bir öğreti bu spiritüalizm. Spiritus mundi evrenin ruhu demek. Latince. Mundir evet mundir dünya man o hmm. mondiyal rönesans'e. Ha evet. Ve spiritizm ya da spirtüalizm olarak bugün daha çok kullanılan e, spiritizma e, ölülerin ruhlarıyla ilişki kurabileceğini varsayan görüş hmm. var efendim. Evet Böyle e, anlamsal olarak giderken şeyi de bir söyleyeyim bitireyim. E, mesela e, Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözlüğüne baktığımızda Türkçe'de ruhla ilgili e, ruhu bile duymamak var. Hmm. Ruhunu teslim etmek var. Bu çok hoşuma gidiyor evet. teslim ediyor. <gülüyor> ruh bulmak var. Ruh bulmak bir şeyin ruh bulması. Evet. Canlı kazanması Evet. Değil mi? Ruhuna işlemek var. Hı -hı. Böyle. Ruh doktoru var mesela değil mi? Evet ama o deyime girmiyor. girmiyor, evet. girmiyor. Yani o aklıma geldi bir Ruh an. doktoru konuk ettik zaten. Hı -hı. Artık ruh doktoru deniyor mu? Deniyor mu? Denir bir ya. Bir psikiyatr. Yani belki biz yaşlarda değil de... Eskiler. Ya, eskiler ha, derler evet. Evet doğru. Ee, sonra efendim e, Yusuf Çotuk Söke'nin... E, ...bir takım sözcüklerin hem anlamdaş... ...hem de karşıt da anlamlılarını ele aldığı... ...özgül yayınlarından basılan... E, ...sözlüğünde... ...ruhun... E, Anlamdaşı tin, canlılık ve öz sözcükleri. Karşıtında da beden, vücut ve cisim yer alıyor. Hmm. Bu da ilginç aslında bu bir düşüncenin karşıtlığı gibi. Yani ruh sözcüğünün karşıt sözcüğü beden mi olmalı? Bu tartışılır bir şey. Kesinlikle. Ama inanca göre evet. öyle. E, ruh bilimin anlam dışı ruhiyat, psikoloji. Ruh gücünün anlamdaşı tenasüh. Ruh ötesinin anlamdaşı, metafizik ruhsuzun artık karşılığı, eş anlamlısı diyelim cansız, duygusuz, güçsüz hatta miskin. E, karşıtı da Miskin evet doğru. Evet, miskin e, karşıtı da canlı, hareketli evet, oluyor. Evet, doğru. Tam olarak. Tam olarak öyle doğru diyorsun. Böyle efendim. Ben de. Tamam. Evet. Ben de kubbe altı lügreti var. Bu yeni yeni bakıyorum. internet üzerinden hani hmm. e, bir sözlük çalışması. Hayri de e, iyi bir çalışma olmuş bence. E, ayrıntılar var. Burada ruh kelimesinin anlamlarına birkaç yönden bakmışlar. E, dini anlamda e, Allah tarafından yaratıldıktan sonra insan bedenini üflenen, ölümden sonra da varlığı devam eden ve mahiyeti tam olarak bilinemeyen ilahi ve manevi cevher olarak tanımlamışlar. Hmm, cevher. Evet. Bu da bir kelime olabilir aslında. Evet, Değil doğru mi? diyorsun. ruhi azam diye bir tanım var. Bu yine tasavvufta geçiyor. Varlık aleminde il zuhur eden Allah'ın zati tecellisine mazhar olan ve bütün ruhların menşei olan ruh, ruhi ruhi külli, ruhi muhammedi diye geçiyor. Hı. Hmm. Ruhi nebati diye bir e, tanım var. Bu da cisme canlılık verip büyüme ve gelişmesini sağlayan ruh anlamı var. E, bir de Arapça ruh var. Bu, gerçi bildiğimiz ruh, konuştuğumuz e, ruhla ilgisi yok ama... ...sarslanç oyununda kale denen taşa da ruh denemiş efendim. Ha, evet öyle bir durum var. Bunu ben. hiç bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Kaleye. evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi e, sen de ruhu revanda mı vardı bu kubbe altı sözlükte ya da ben e, oradan geçeriz diye düşünmüştüm. Geçiyorum. Tamam. <gülüyor> Efendim Hikmet Anıl Öztekin'in sufi sözlüğü var elimde. E, gene hay kitaptan basılmış. Müspet kelimeler arşivi gibi bir alt başlığı da var e, kitabın. E, orada ruhun karşılığı Allah'ın insana üflediği yaşamın özü. Hı -hı. Bu üfleme olayı. Nefes olayı hep evet, var. var. Ee, bir de bir e, cümle kurulmuş. E, Ölümsüz olan bir ruhu daraltmayı başaran ölümlü insanların olması ne acı demiş. Hmm. Revan şöyle var bende. Fars mitolojisinde geçiyor aslında. Hmm. E, yaralandığımız sözlüklerden bir tanesi Fars mitolojisi sözü Nimet Yıldırım'ın kabalcı yayınlarından. Revan farça ruh demek. Aynı zamanda burada kökenleri Avesta'da. E, Avastacı'ya da daha doğrusu Urvene, işte Pehlevece'de Ruban ve Ruvan olarak bilinen ruh ha. anlamı var. İşte can, insanın yapısında yer alan beş temel güçten biri olarak kabul ediliyor ruh yani revan. Ha Peki o zaman burada e, tabii Türkçe'ye geçerken Arapça'dan ve Farsça bir takım e, sözcükler... Anlam değiştiriyorlar ve tam o dildeki anlamlarıyla olmuyorlar. Ee, şimdi bende de gene bu sufi sözlükte ruhu revanın e, karşılığı var. Ruhun zuhuru, ferahlığı, akışı olarak tanımlansa da ruhu revanım sözü akan, yürüyen ruhum anlamına gelen bir sözcüktür. Çünkü revan benim de bildiğim divan edebiyatında yürüme gibi bir hmm. karşılık içeriyordu. E, bu durumda da yani bu akan yürüyen e, ruh anlamında da sevgiliye mükemmel bir iltifat hmm. ruh revanım deniyor evet. sevgiliye. rahvan da vardı mı? O da bir çeşit yürüyümeli ilgiliydi. Evet at atın yürüyüşü hmm. aslında revan evet, rahvan ama bir h hey giriyor hey, ama devreye Ee, bir de şöyle bir yaklaşımı olmuş Öztekin'in sevdiğini ancak aşkım canım bir tanem ifadeleriyle sevebilen bir neslin bilmesi gereken bir ifadedir demiş hmm. <gülüyor> Ruhu Revan için. Bundan sonra sevgilim ekollanayım diyormuşum Tullan, karıma. <gülüyor> evet senin karın da bunu anlayabilecek bir de söylediğin de ne dedin diyebilecek kişiler de var. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ruhu Revan. E şarkıya mı geldik ne evet, yaptık? Evet girelim bir şarkı arası verelim. Ee, Nirvana'dan gelsin efendim. Smells Like Teens. Teen Spirit. Evet. Yani. 94.9 Açık Radyo'da kamuslu güreş ruh sözcüğünü paralamaya, Para. incelemeye, derinlerine <gülüyor> inmeye devam ediyor. Efendim, e, şimdiye kadar e, ruhun e, çeşitli sözlüklerdeki anlamları üzerinden gittik. Gene bazı sözlüklere geri dönüş yapacağız ama e, şimdi ruhun e, Hakan Yücefer'le de konuşmuştuk. E, felsefe ile din zaman zaman çok iç içe olduğu için e, inancın nasıl baktığıyla ilgili de küçük atıflarda bulunduk. Yani animizmden bahsederken mesela. Şimdi e, pek çok inanç Tabii ki hep ruhtan bahsetmiş. Ee, bu konuya gireceğiz ancak bizim e, din alimi de olmadığımız filozof da olmadığımız göz önünde bulundurulursa aslında ele aldığımız sözcüğün çok çeşitli kavram ve disiplinlerdeki bazı karşılıkları ...ona bakış açıları ve bizim ilgimizi çeken şeyleri ele alarak ilerliyoruz. Biz de e, inançların ruha bakışı ile ilgili pek çok bilgiyle karşılaştık. E, bazılarını seçtik. Hani bazen dinleyicilerimiz yazıyorlar, şuna değinmediniz, bunu söyleyecek misiniz? Hı -hı. Hepsini söylemek olası değil. E, bir de dediğimiz gibi formasyonumuz içinde olmadığı için ya da konu olmadığı için... ...hepsine değinemiyoruz ama bir şekilde başlayacağız Hı -hı. E, bir yanından... Ee, şimdi e, benim elimde Orhan Hançerlioğlu'nun e, inanç sözlüğü var. Remzi Kitabevi'nden basılmış. Bayağı eski bir basımı var elimde. Dinler, mezhepler, tarikatlar, efsaneler alt başlığıyla. E, orada ruh sözcüğü şöyle e, tanımlanmış. Ben belli bir yerine kadar okuyacağım. Çünkü en azından dedik ki Kerem'le kendi aramızda bir... Kronolojiye koymaya hmm. çalışalım yani daha ilkel inançlardan kültürlerden başlayıp sonra tek tanrılı dinlere doğru gideceğiz ama ara ara iç içe girmeler kaymalar olacaktır. Ee, Orhan Öncerlioğlu kaynağında ruhun önce bir tanımı var özdeksiz yapıda canlı ve ölümsüz varlık yani hmm. özdeksiz yapıda. Anlaşık okudum. özdeksiz yapıda canlı ve ölümsüz varlık, ruhun varlığı ve her canlının bedeninde ayrı bir ruh bulunduğu inancı pek eskidir. En ilkel inançlarda bile somut bir biçimde tasarlanmıştır İlkel insan çevresindeki her şeyi kendisi gibi canlı ve eş anlamda ruhlu sanıyordu. Hı -hı. Bu Hakan Yücefer'in de bahsettiği dünya üzerindeki bütün varlıkları hatta cansız olanlara da canlı olarak bakma yaklaşımı. Tam o. E, felsefe dilinde bu tasarımlara canlıcılık yani animizm ya da animatizm denir. Ne var ki bu tasarımlar orta çağda ruh kavramıyla dile getirilen soyut varlık tasarımlarından uzaktır demişim. Evet, tam o anlamda hani biraz daha ilkerlerde kısmını açarsak etnoloji sözlüğü var elimde Sedat Veys örneğin Gülgesu yayınlarından e, burada ruh başlığı altında ilkerlerde diyerek başlıyor. Genellikle Ee, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanılmaktadır ee, Bu yaşayan yaşamaya devam eden şeye de ruh denmektedir demiş ee, Ancak ilkellerdeki ruh kavramı ve anlayışıyla bizimkini ayırmak gerekir diyor yazar hı hı. Çünkü onlarda ruh denilen şey e, hayli somut ve oldukça komplikedir Ölüm sırasında ruhun nefes yoluyla ağızdan çıktığı düşünüldüğü için Nefesle ruh aynı şey olarak kabul edilmiş Ve buna nefes ruhu denilmiştir. Bundan başka beden ruhu ile gölge ruhu inancını da görüyoruz. İnsanı rüyasında belli bir süreçin terk eden ruh gölge ruhudur. Bu ilginç. Ve beden ruhunun tersine insanın ölümüyle yok olmazmış gölge ruhu. Hmm. Beden ruhu ise uyku sırasında bedende kalmaktadır. Rüyada ve gölgede kendini belli eden ruha serbest ruhta denilmektedir. Hmm. İnsanın dışında var olduğuna inanılan serbest ruh, e, insanın tıpkısıdır ve öteki bir ben ile e, nagualizm inancında önemli rol oynamaktı demiş. Nagualizm işte ise e, bir insanla bir hayvan e, ya da doğal bir nesne arasındaki kurulan mistik bağ diye açıklanıyor aynı kitapta. Hmm. E, yine devam ediyor ilkelerler. Söylüyor bir daha söylesene. Nagualizm. Nagualizm. Hı -hı. Hmm. İlkellerde ruhun insan bedenindeki yeri de değişik olarak düşünülmektedir. Nefes yolundan başka omurga ve beyin ruhun bulunduğu yer olarak kabul ediliyor. Örnek vermiş hatta hmm. bir büyük bir de küçük ruha inanan Gil yaklar yine bu ilkel kabilelerden küçük ruhu beynin içinde düşünmekteydi diller demiş hmm. ee, ilkel halkların çoğu ruhların daha önceden var olduklarına ve gökte yer altında işte kutsal yerlerde ağaç koğullarında mağaralarda eğleştiklerine inanılırmış özellikle çocuk ruhlarının e, bu Avustralya'da geçiyor hmm. e, buralardan geçen evli erkeklerle evli kadınların bedenlerine girdikleri inancı ya. hali yayılmış. Çok iyi bu ya. Evet, nüfun Yalnız nüfun illa gibi. evli. Evet. <gülüyor> Öyle doğuyor çocuk yani leylek yok. Evet. Ağaçla ilgili, evet ben bu söylediğin e, rüyada e, o ruhun, ikinci bir ruhun varoluşuyla ilgili de Orhan Hançerli olduğunda bir e, açıklama var. Hemen e, onu gireyim araya. Yani bu e, daha sonra tek tanrılı dinlerde iyice altı çizilen e, soyut ruhtan evvel e, bu somutlama hali çok daha ...uzun sürmüş ve yavaş bir geçiş olmuştu diyor. Ee, aynı şekilde örneğin insanın rüyasında başka yerlere gezip dolaşmasının... ...ruh adı verilen bu ikinci bedeniyle gerçekleştirildiği sanılıyordu. Ölümle soluk biçiminde ağızdan çıkıp giden şey de bu ikinci bedendi. Hmm. Çünkü ölünün bedeni orta yerde durduğuna göre bir ikinci beden tasarlamaktan başka yapacak şey yoktu. Hmm. Evet, bu evet. da bu da bunu ıı, devam ettiriyor. Ee, aynı metinde ruh göçü başlığı var, ona da değinelim istersen. Hangisinde? Ee, etnoloji sözlüle Sedat Veysel örneğin Bilgesi bu Yayınlarından e, ruh göçü başlığı altında e, açıklamış yine ilkelerdeki e, ruh göçünü ölen birinin ruhunun başka bir insana Hindistan'da hayvanlarda da varmış bu göçtüğü ve onda da yaşamaya devam ettiği inancıymış. Örnek vermiş işte bazı Afrika kabilelerinde yeni doğan çocukların işte öldükten sonra yeryüzüne dönen dedeler ve büyük anneler olduklarına ...inanırlarmış efendim... Hmm. ...Afrika kabullerinde... ...ben de hemen Orhan Ançerlioğlu... ...direkt Ruh Göçü diye bir başlık... ...açmış onu okuyayım... ...hatta onunla birlikte de bitecek hmm. gibi program... E, ...Ruh Göçü ruhun bir bedenden... ...başka bir bedene geçtiği ve birçok... ...bedenleri sonsuzca canlandırabileceği... ...inancı... ...aynı zamanda tenasüh demiştik... ...burada da karşımıza çıkıyor... ...bu inanç pek eski ve hemen her... E, ...inanç... E, ...yelpazesi içerisinde yer alan yaygın bir varsayımdır. Ee, e, i̇lkeller doğan çocukların yeniden dünyaya gelen atalar olduğuna inanırlar. Kimi ilkellerde doğum için cinsel ilişki gerekmediği inancı vardır. Bu inanca göre atalar çocuk tohumları halinde oradan geçen kadınların kaba etlerine girerler... ...ve onları gebe, gebe bırakırlar, ee, kaba etlerine yalnız... Efendim eski Mısırlılara Geçmeyeyim aslında Ruhu revanın geçme <gülüyor> Canım, Evet çünkü eski Mısır ve eski Hint'ten Ayrıca bahsedeceğiz Malum hem Hint hem Mısır'da ruh göçü çok derinlikli Biz kayıtta Selahattin Çolak Teşekkür ediyoruz Bize karşı gözetip işaret etmeden Programı bitiriyoruz Haftaya görüşmek üzere İyi haftalar hoşçakalın Kamusla güreş